Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ediniz. Merbalil, hoş geldin. Teşekkürler. İki de konumuz var bugün. Onlara da hoş geldin diyelim. Siz de hoş geldiniz. Ceren ve birkaç Yahya. gündür de anons ediyoruz zaten. Ceren Öz Selçuk ve Yahya Matra, Boğaziçi Üniversitesi'nde iki öğretim üyesi, aynı zamanda İtikim Marksizm dergisinin yardımcı editörü Matra ve aynı zamanda da yayın kurulu üyesi. Her ikisi de gerek Matra ve gerekse Öz Selçuk. Onların yazdıkları. ...üç makaleyi temel alarak konuşacağız bugün... ...psikolonizm ve marxizm... Marxiz, marx, ...bir aksiyon olarak marxizm... ...çok... E, ...geniş bir konu... ...zamanı ne kadar, neden ...ekonomik kullanmaya çalışırsak çalışalım... E, ...tamamını kapsayamayacak... ...şimdi ben önce... ...psikolonizm ve marxizm sorundan... ...başlamak istiyorum yazdığınız bir yazıda psikanaliz ve marksizm başlığını da taşıyor zaten. Eee Lacan'ın ve psikanaliz arasındaki ilişkinin şimdi dediğim bir tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu. Yani marksistler psikanalizi tamamlayıcı olarak kabul ettiklerini ama asıl olanın bundan sonra yapılması gereken bir diyalog ilişkisi olduğunu belirtiyor Lacan. Neden böyle bir diyaloga ihtiyaç hissediyor marksizm? yani marksizmin rasyonelliği ile psikanalizin bilinçaltı arasındaki bir bu ilişki, ilişkilendirme çabası. Ayrıca psikolojik özel bir türüden söz ediyorsunuz siz de. E, Marx'ı ile okumak başlıklı yazınızda. E, bunu biraz açalım isterseniz. Tabii. Öncelikle teşekkürler bizi buraya e, davet ettiğiniz için. Biz mutluyuz. E, Diyalog aslında belki biraz oradan başlamak lazım. Diyalog değil de yani Marksizmi psikolojik eleştiriye tabi tuttuğumuzda ve psikanalizi de tabii Marksist eleştiriye tabi tuttuğumuzda olan bir e, çarpışmadan çıkan yeni bir e, söylem e, ve yeni e, kavramlar silsilesi üstüne düşünmek belki. E, Lacan'ın o e, referans verdiğimiz yazısında bahsettiği konu toplumun imkansızlığı. Toplumun imkansızlığından da aslında en temelinde çelişkilerin ortadan kalkmaması, kalkmayacak olması. E, yani birinci belki alınan şey, burada Marksizm'in belki de içindeki geleneğin içinde ve belki Marks'ın metinlerinde de gördüğümüz komünizmin bütün çelişkilerin kalktığı bir tarihin safhası olması, kurgusunun eleştirilmesi. Çünkü böyle bir çelişkilerin, özellikle de sınıf çelişkisinin, ee, ...tamamen ortadan kalktığını, e, kalkacağını beklemek aslında biraz idealist bir beklenti oluyor. Tam anlamıyla materyalist bir e, bakış açısı olmuyor. Ee, burada materyalizmi de biraz daha belki e, çelişkilere ön plana çıkartan bakış açısı olarak e, görmek. Birinci aldığımız e, bu ve e, yani dolayısıyla da Marksizm'in içindeki teleolojik... E, ...yapıları, kavramsal yapıları eleştiriye tabir tutmak. Belki şey eklenebilir yani ikinci olarak aldığımız bir şey. Hani iki şey alıyoruz gibi değil ama... ...o da aslında Marksizmin içinde olan ideoloji analizinin... ...bir şekilde sorgulanması ve devam ettirilmesi gibi... ...psikanalizin Marksizme tanıştırılması... Ee, o da yani şu soru, ee, hani e, biz üretim ilişkileri içinde bir takım otoritelere, bir takım ekonomik söylemlere nasıl bel bağlıyoruz? Ee, nasıl bir takım otoritelerin e, emri altına giriyoruz? Yani e, boyundurluk altına girme rızası, rızadan çok arzusu. Hani bunu açıklamak için psikanalizi Marksizm'e Marksizmi bir diyalog içine sokmak var. Peki bu e, Marx, Lacan'ı terimlerle kavramlarla, kategorilerle tekrar ele almak aslında bir bir eğilim galiba. Yani Marksist düşünceyi yeni bir yaklaşım mıs? Yanlış anladıysam sizi diğerlerinden, yani Marx ve Lacan buluşmasını gerçekleştiren diğer düşünürlerden bir, nok bir noktada ayrıldığınızı söylüyorsunuz. Bu ayrılık noktasını biraz açar mısınız bize? E... Orada bir tüketimle üretim arasındaki bir fark var sanırım. Çünkü... E, ...Lakanyan psikanaliz içinde aynı zamanda Marksizmle ile iş, iştigal de eden e, bir takım düşünürler... ...genellikle e, geç kapitalizmdeki e, tüketim ve bu tüketimin yarattığı arzu ekonomisinden bahsediyorlar. Ve özellikle buraya odaklanıyorlar. Evet. Biz biraz daha hani üretim ilişkileri içinden bakmak istiyoruz. Orada bir şey evet. eklemek istiyorum. Yani tüketim üzerine düşünen e, lakancı psikolojik gelenek. Ona biz mesela kapitalizmin psikolojisi de adını verdik yazılardan bir tanesinde. E, şöyle bir mekanizma var aslında orada. Arzunun e, tatmin olmama üstüne kurulu olan mekanizması. Çünkü arzu tatmin olursa yok olur. E, bir şekilde e, bir nesneden diğerine bir... Metadan diğerine ilerleyen bir arzunun mekanizması var. Kapitalizmin belki de e, bu düşünürlerin özellikle bu, e, fark ettikleri nokta kapitalizmin e, bu mekanizmayı kullanması. Yani e, aslında var olan bir arzunun mantığını kapitalizm kullanıyor. E, bu e, tabii e, reklamcılık söyleminin özellikle kullandığı bir şey. Sürdürülebilir kılıyor. Yani bitmeyen bir arzu haline dönüştürüyor. Ya da onu sürekli e, kaşıyor. Y yeniliyor. Evet. Yeniliyor. Evet. evet. Ve bir tatmin olma e, şeysi, telosu. Hı. Fakat bu hiçbir zaman tatmin olmuyor tabii. Çünkü her meta, her obje, her nesne yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla da sürekli bir bir sonraki e, donat diyor bir tane kuramcı. Bir sonraki donata ee, çok tatmin olacaksın. Fakat yediğin zaman çok çirkin bir şey, aşırı şekerli falan ama çok güzel gözüküyor ve bir donattan diğerine e, gidiyorsun. Böyle bir mantıktan bahsediyorlar. Evet. Peki, bu da Marks-Lakand'ı okumak başlıklı yazınızda ortak kalem aldığınız yazıda e, politik bir faktör olarak juistans teriminden alt başlı da o zaten orada kuramcı humanist okulun greed, açgözlülük kavramının yerine istikrars, yeni istikrarsızlaştırıcı bir kavram olarak siz ikame etmişsiniz. Onun biraz neden burada bir ilişkisi de var tabi. Humanist okul kapitalist üretim ilişkilerini pazar hep doğal olarak görüyor. Lacan bunun doğalla ...bozduğunu... ...Marx'ın da bunu politize bir alan olduğunu... ...çelişkiler alanı olarak... ...gördüğünü söylüyorsunuz... ...bunu isterseniz bir ...çok karmaşık biliyorum... ...çok sorular var... ...pek çok soru var sorduğum içerisinde ama... ...açalım isterseniz... Ş ...şöyle bir başlangıç yapalım... ...belki e, yani... ...buradaki açgözlülük evet. söylemi... E, ...aslında olağan ideoloji dediğimiz... E, ...kime sorsanız... ...sokakta çevirseniz... ...ne oluyor burada... ...işte açgözlüler... ...deniliyor... Fakat o olağan ideolojinin ötesinde bir de neoklasik iktisat dediğimiz yerleşik iktisadın temel varsayımlarından biri zaten bireyin açgözlü olduğu. Homo economics, ekonomik insan kavramı aslında en temelinde daha çok ürtüketmek, daha çok tatmin getirir varsayımın üstüne. Faydacı bir. Faydacı, evet. <gülüyor> Ve o anlamda açgözlülük yani Wall Street'in açgözlülüğü mesela söylemi... ...bizim gerçek anlamda siyasi analiz yapmamızı, ekonomi politik analiz yapmamızın önünü kapıyor. Ee, haz analizi ise aslında ve biraz da e, savaş sonrası dönemin, e, 45 sonrası Amerika'nın o günden baştan... ...Keynezgil dönemden neoliberalizme geçişe e, giden dönemdeki haz rejimlerindeki değişimleri analiz edersek... ...o zaman bunu bireyin doğal bir özelliğinden daha ziyade... ...toplumsal örgütlenmenin yarattığı bir sorun olarak e, ya da bir kriz olarak e, görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla o yüzden biz haz ve e, üretim ilişkilerindeki çelişkiler ve üretim ilişkilerinin organizasyonu üstünden kurulması gerektiğini e, düşünüyoruz. Ee, burada haz rejimi derken neyi kastediyorsun ediyorsun? Onu da birazcık açar mısınız? Ee, yani aslında hazla kurulan... E... ...farklı ilişkiler, farklı rejimler. Hı hı. Ee, belki burada biraz... E... Foucault'cu bir terim değil mi biraz? Aslında da fazla rejimde. Foucault'a da var. E, doğru, oradan da... ...yani beslenmiş olabiliriz ama... hani ...Foucault'daki arzudan biraz daha... ...tabii juissance ayrılıyor. E... Mesela şey hı. örneğini verebiliriz Ceren. Girişimci e, emri... ...yahut... Hazal emri. Şimdi demin bahsettiğimiz o tüketim toplumunda e, haz almak e, bir, yapılması gereken bir e, görev neredeyse. E, fakat hmm. e, bunu yapmanın sonu yok. E, ve orada onun peşinde o emri yerine getirmeyi e, getirmek için e, o tüketim toplumunun parçası olarak işleniyor. Bunun e, bir de üretim kısmındaki örneği ya da yani pro, e, sınıf ilişkilerindeki örneği girişimcilik emri yani herkes girişimci olmalı Antreprenör olmalı bu 1980'de özellikle başlayan bir şey oradaki o rejimden belki bahsedebilirerek bahsederek belki o haz mekanizmasını açımlayabiliriz Bir de belki burada şey de altını çizmemiz lazım yani bu haz Hani regüle edilmeye çalışılan Hani bir iktidar kurulmaya çalışılan bir alan ama aynı zamanda hep bunu aşan bir tarafı da var o anlamda Hı. da ee, belki daha fukodiyen ya da oradan beslenen haz anlatılarından da rüsans farklılaşıyor. Çünkü bir e, ya yani hazla, hazla ilişkili bir defans mekanizması var ama bu defans sürekli e, yerinden edilen de e, bir mekanizma. Dolayısıyla hiçbir zaman bir yere oturmuyor <gülüyor> e, hazla kurulan ilişki. E, fakat tabii çok e, zorlayıcı bir şey. Yani girişimci ol emri. Mesela e, altında ezilmek. E, insanlarda şöyle bir etki yaratıyor. Biz ka karşılıklı edilgenlik kavramını kullanıyoruz. Bu Jijen interpasivite diye çevirdiği karşılıklı edilgenlik. Yani bir süre sonra insanlar e, hazzı e, başkaları bizim yerimize hissetsin. Çünkü haz alma o kadar zorlayıcı ve ağır bir şey ki onun ağırlığını e, reddedip ee, başkaları bizim yerimize ee, Bunun örneğini şöyle anlatıyor ee, Eski Yunan'da e, Tiyatrolarda e, Koro e, Olayı e, anlatırken e, Bir şekilde e, seyircinin yerine Olayı izleme Pozisyonu Ya da ağlayıcılardan e, bahsediyor Bunun gibi e, Bence mesela medyadaki Bu e, girişimci imgeleri e, Bir anlamda Bunların yeniden üretilmesi bir anlamda insanların bu kişiler girişimci biz değiliz bu kişiler bizim yerimize zaten hazırlıyor şeysi. O yüzden bu ün şeysi de var biraz aslında ün şan söylemleri sürekli yeniden üretiliyor sürekli bu şeyler medyada ön planda bir şekilde bir sahnelenme söz konusu. Peki bir şey daha burada 1945 sonrası keynesyen politikalarda oldukça eleştirel bir bakışınız var sizin bu konuda keynesyen yönetimselliği eleştiriyorsun ama neo liberal yönetimselliği de eleştiriyorsun. Şimdi 1900 2008'den bu yana da çok ciddi bir krizi var kapitalizmin ve bu kriz karşısında 1945'e dönüş yani keynesyen politikaları bir şekilde dönüş öneriyorlar. Siz ona sıcak bakmıyorsunuz ve eleştiriyorsunuz bunu. Biz, ...konuşalım ee, bu Rick Wolf'un... E, ...iktisatçı, Marx iktisatçı Rick Wolf'un... ...önemli bir e, saptaması var. Savaş sonrasında ilk kez... ...bir jenerasyon Amerika'da... ...bir önceki jenerasyondan daha iyi pozisyonda... ...olmayacak artık. Ee, yani bir şekilde... E, ...öyle bir... E, ...yapı oldu ki Amerika'da... ...savaş sonrasında özellikle... E, ...GI Bill dediğimiz... ...askerden dönenlerin <gülüyor> üniversitede okuması... ...iş sahibi olması... 45'ten itibaren bir şey var. Yeni mutabakatın büyük toplum. Johnson'un devam ettirdiği Başkan büyük toplum. Başkan Evet. politikalarıydı değil mi? O? Evet. Evet. Roosevelt'in başlattığı sonra Johnson'un ee, Johnson. savaş sonrasında yenilediği Fordist düzen belki. O şöyle bir şey yarattı. Tüketimle yani hem daha çok tüketerek daha bir refah olunacak ve dolayısıyla da refah toplumu dediğimiz şey aslında daha çok tüketmeyle şey yapacak. Fakat bu bir açıdan bakılırsa petrol ucuz petrol tarafından yani çok kaba olacak ama Finansı finanse edilen yani, edilen, yani temel iktisat, Evet. Keynesgi'li iktisadı mümkün kılan zaten 74'e kadar da öyle devam etti 74'e de kadar öyle Tim Mitchell'ın da argümanı zaten Keynesgi'li iktisat bir petro noğulacıdır. Yani petro bilgi. Evet. E, petroleum e, bilgisi... Onun üzerine kurulu bütün medeniyet aslında evet. medeniyet tırnak içindeki medeniyet aslında ucuz enerji ve başta da petrol oluyor. Ve olacak. büyüme de zaten B bir, yani ileriye doğru atma e, sürekli borçlanarak büyüme. Gerçi borçlanma 80'ten sonra başlıyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde evet. yani e, o da ilginç bir boyut olayın. E, bu e, yapıda 80'deki dönüşüm şöyle oluyor. Refah toplumunu bu şekilde kaldıramayınca e, bireyci bir yeniden düzenleme başlıyor. Gene çok kabaca adlarıyla. E, ve e, bu girişim emri, girişimci olma emri Reagan'la birlikte devreye giriyor. Ve Thatcher Ve Thatcher tabii. Vethacher, tabii. Evet. E, neoliberal girişimci olma emri. Ve o emirin aslında e, yarattığı bir sorgulanamazlık var. Neyi sorgulayamayız? Ee, sermayenin ve kapitalizmin istisna durumu. Yani artık değere el koyma hakkı kimin sorusu var? Ve bu artık değere el koyma hakkı sermayenin. Ee, ve bunu sorgulanmadı hiçbir zaman bu. Bu sorgulanmadıkça gittikçe daha fazla bir gelir eşitsizliği oldu. Ama bir yandan da bir büyüme ve herkesin daha çok ...tüketme hakkı var ve bunu nasıl çözeceğiz? Yani bunu bir yandan çok derin bir gelir, gelir eşitsizliği başlıyor... ...bir yandan da büyüme devam etmesi gerekiyor. Peki geniş halk kitleleri... E, ...azalan da bir e, şey var... E, ...gelirden pay alma, işçilerin gelirden pay almaları gittikçe azalıyor. E, nasıl çözülecek? Kredi kartlarıyla. Ve bu finansalizasyonu başlatıyor. Yani finansalizasyon aslında... E, artan e, e, sömürü e, haddinin e, yarattığı Keynesgil krize e, bir çözüm. Yani finans aslında devlet babanın yerini alıyor. Finans baba. Evet ve bir de burada e, ilginç bir kültürel hegemonya'dan da bahsetmemiz belki mümkün senin son söylediğinden yola çıkarak söylüyorum. Ya ya yani e, mesela sınıf lafından söz etmek filan gayet ayıp sayılıyor artık bu emir girişimcilerin dünyası. Bu hiçbir şeyi sorgulayamadığın gibi böyle sınıf gibi laflar ayıp artık. Ya, geçmiş, pase filan gibi bir durum vardı. Hatta bunun işte Thatcher'ın there is no alternative Tina, meşhur Tina diye kısaltılan şey. Ya yani bunun alternatifi filan yok. Ne konuşuyorsun yani? ...aptal yerine konuyorsun... ...böyle bir şeyi de kurcaladığınız zaman... ...ama bu ciddi bir... E, yani ...büyümenin aleyhine bir şey söyleyebilmek... ...ya büyüme iyi de nasıl filan... ...diye soranları da... ...baya bir cahil, aptal... ...ve topluma uymayan... ...bir insan konumuna getiriyorlardı... ...kendimde bile hissettiğimi hatırlıyorum... ...ferboten, yani evet. tabu haline... ...tabu gitti. evet... Yani. ...ama şimdi bu son gelişmelerle... ...bunların değişmekte olduğunu... E, galiba görüyoruz. Ona da belki daha sonra evet geliriz. Yani hızlı çok hızlı gelişmeler var. Sizin o, o, başta andığım 3 yazınızın dışına da çıkacağız şimdi. Eee Wall Street'in işgali mesela. Ee, liberal iktisatçıların ve demagogların, ideologların söylediği bir şey vardı. Tarihin sonu artık geldiğini. Oysa kendi çaplarında insanlar bir tarih yapıyorlar Wall Street'te ve Amerika'nın pek çok yerine yayıldı. Dünyanın pek çok yerine yayılıyor. Tel Aviv'den, Washington'a, New York'a pek çok yere. 2008'deki krizin neyini ifade ediyor? Bu, bu, yeni bir derinleşmesini mi ifade ediyor? Siyasi olarak yansıması nedir bunun? Yani çok bildiğimiz örgütlü örgütlere anlamda örgütlenmiş bir şey, kalabalık değil oradaki, o da bir başka politik olarak bir başka yönü. Ama iktisadi olarak nedir yani 2008'deki derinleşmesi mi aslında? E, derinleşmesi. Obama'nın çok da beklentiler vardı aslında. Evet. Yapamadığını gibi o da bir şey var yani. Onla da bir Hı -hı. ilişkisi var bence yani o hayal kırıklığının. Evet. E, ifade bulması Belki ama Obama'yı oy veren insanlar şekilde. da var onun içerisinde kesinlikle ben de öyle düşünüyorum kesinlikle ee, bir de bir artık bu adaletsizliğe bir e, yani hayır demek evet. ki bu Amerika için çok önemli bir şey çünkü eşitsizlik evet. topluma ve eşitsizlikten Hı -hı. de hani beslendiğini ve bunun e, bir takım e, yani bunun ne bileyim e, toplumu ileri götürdüğüne inanan da bir toplum dolayısıyla hani Hı -hı. adaletsizliğe karşı bu şekilde bir e, hayır demek bence çok önemli. Özellikle Amerika için. Bir de şey evet. var. Çok onur sözcüğü telefize geliyor. gibi, bu insanlar onurlu insanlardır. Onların mücadeleleri desteklenmelidir. Birkaç hafta önce, bir süre önce John Holloway'yi kitaplarından yola çıkarak bir program hazırlamıştık. Orada kapitalizme karşı çıkmanın bir onur meselesi olduğunu söylüyordu. Gerçekten insan onuruyla da bağdaşmaz bir şey. Yani bir, bir etik yönü de var aslında galiba. Biz, ben iktisada yönü pek az bilen bir insanım ama o, o, o etik yönü beni biraz daha fazla ilgimi çekiyor. Öyle bir yönü de var galiba, değil mi? Kapitalizme evet. karşı çıkmanın, antikapitalist olmanın. Yani insan onurunu tekrar e, gündeme getirmek. insan onuruna yaraşır bir düzen tesis etmek. Yani tesis sözcüğü doğru değil de bu alternativenin arayışında olmak. Evet, yani evet. indignados endinye sözcüğü de zaten onunla yani e, Esel'in o çok birdenbire parlayan kitabında, yani bir kitap da değil, Risalesi'nden ama bütün... Önce tahrirde Tunus'ta ve Mısır'da sonra İspanya'ya yayılan şeylerde haysiyet kavramı yani böyle bir yaşamanın hı hı. bir dünya üzerindeki yanı sadece insan haysiyeti dahi değil. Yani bir canlının bu şekilde böylesine adaletsiz bir dünyada yaşamasının her türlü haysiyet anlayışına aykırı olduğu kavramından yola çıkıldı. Onu kastediyor evet. bence Chomsky'de yani bence de öyle bir de tabii ona çok yakın bir kavram var sözcük dayanışma yani insanların Amerikalılar şimdi kriz hissediyorlar mı çok eskiden çok uzun bir süredir bu krizle birlikte yaşayan artık krizsiz yaşayamayan krizsiz yaşamayı düşünmeyen halklar insanlar var dünyanın ücra köşelerinde belki onlarla da dayanışma onların sömürüldüğü bir dünyada insanlar belirli bir refah düzeyinde yaşamayı da onursuzluk sayıyorlar galiba insanların yani o da onur sözcüğü onu da kapsıyor diğer insanlara dayanışmayı da kapsıyor bir ihtimalle şu bir hayırın aslında bir e, komünist hayır olma şeysinden belki girip e, şeyi tartışabiliriz. Yani bu e, in, in, in, o, o yani e, haysiyet aslında yani komünizmi şöyle algılamak e, bir son nokta değil bir başlangıç noktası Hı -hı. bir aksiyon bir düstur olarak algılamak onu söyleyebilmek de o zaman o haysiyet gerektiriyor. Hı -hı. Tabii ki e, etik bir duruş e, o, Hı -hı. o anlamda. Bir de var olan belki talep siyasetinden bir kopuşta. Yani onun bir haysiyeti de ya da ona bir hayır demekte. Hmm. Ben özellikle bu iki gün önce seyrediyordum sendikaların bir takım deklarasyonlarını. Şey diyorlar mesela işte bu Wall Street işgali hani bize çok şey öğretiyor. Ee, ilk olarak e, geçmiş siyasetimizden kopmamız gerektiğini öğretiyor yani işte bir takım e, seçkinlerle e, işte hükümetle işte pazarlığa oturmak özellikle yasal mekanizmalar kullanarak ve yasallık üzerinden tanımlanan bir takım hak taleplerinde bulunarak pazarlığa oturmaktan kopmamız gerekiyor Evet o çok önemli Bence de e, sendikaların... O işlevleri biraz artık anakronik diye pazarlığa oturmak, sömürü koşullarını yeniden düzenlemek, sömürü koşullarını iyileştirmek. Bundan çok daha fazlasını istiyor insanlar artık yani Hı -hı. sömürüyü ortadan kaldırmak istiyorlar. Haysiyet meselesi bu açıdan çok altı çizilmesi gereken bir şey. Bir de çok bu sendikaların filan bunca uzun aslında baya bir kış uykusuna yattıktan sonra birdenbire böylesine gençlerin özellikle gençlerin ama haysiyet peşinde koşan gençlerin taleplerine katılması, bu harekete katılması ilginç ve ilk defa duyuyorum. Mesela Amerikan polisinin o Brooklyn Köprüsü girişine tuzak kurarak üstelikte açığa çıktı o insanları sevk edip ondan sonra da tutuklamasını Karşı çok ciddi dava açtılar evet. e, sendikalar. Bunu ilk defa ben belki başka örneği de vardır ama ben bunu ilk defa duyuyorum. Sendika başkanı dedi ki polis arabalarımızı ve şoförlerimize el koydu ve bu insanları sevk etti şeyde, tutuklama merkezlerine. Buna bir daha asla izin vermeyeceğiz. Bunun için ayrıca da tazminat davası da açıyoruz dedi. Şimdi bunlar yeni söylemler. Evet. Ben... Ama belki daha yeni olan yani o anlamda o işgalin şeysi Demin konuşuyorduk. Amerika'ya ilk gittiğimde en çok beni şaşırtan ve ürküten yani şeyi düşündüm. Burada bir genel yürüyüş olsa özellikle New York'ta kayboluyor binalar o kadar büyük ki ve yani bir yürüyüş protesto yürüyüşünün şeysi e, yani etkisi yok oluyor. Gölgede kalıyor. Gölgede kalıyor çünkü e, bir meydan yok. Tahir gibi bir imgesel bir şey bir veren bir, bir meydan yok. Ama aslında zaten buradaki imgesellikli de sembolik olan simgesel olan önemli bu meydanda yani Wall Street'te bir alan açılıyor ve asıl belki de yeni olan orada direniş, o, alanı, direniş alanı ve bir e... kamusal alana sahip evet. çıkıyorlar. Evet. Evet. Bir de şey yani düşünme alanı diye de düşünüyorum evet. ben. Forum yani hani o örgütsüzlüğün evet. yani o konuda da birçok şey söylenebilir ama bir boyutu yani evet çünkü hani ilk defa işte yaptıkları işlerden falan kopup günlük hayatlarından o ritüellerden kopup bir araya geliyorlar. Çok yeni bir Güne başlıyorlar ve bir takım şeylere yeniden düşünmeye de insan başlıyor. Yani düşünme için de bir alan açılıyor. Evet. Ve orada tabii ki bir örgütsüzlük olacak. Evet. Ee, ama bir yandan da çok da örgütlü tarafları da var bu hareketin. O ama da... alıştığımız anlamda bir örgütsüzlük değil mi? Ha şey yani... Mekandaki durum evet. evet alışılmışın dışında o yatay örgütlenmeler falan fakat onu öncüleyen yani buna hazırlık mahiyetinde olan aslında 90'ların sonundan beri özellikle New York'ta ciddi bir e, mahalli örgütlenme, <gülüyor> göçmen hakları do, üzerinden, do, do. konut üzerinden yani o çok önemli bir deneyim. <Gülüyor> ee, ve bence şöyle de bir şey oluyordur o meydanda yani bu deneyimi yaşamış gruplarla yaşamış gruplar arasında bir fark, <Gülüyor> bir e, deneyim aktarımı. Kesinlikle mesela o, o konuda da Mark Angler'ın ilginç bir yazısı vardı Dissent dergisinde çıkmış. Ee, yani kendi şeylerini getiriyorlar bütün o cemaat. Yani komünoteler kendi mücadele derslerini oraya getirip alışverişe giriyorlar. Müthiş bir alışveriş oluyor diyor ve bu da şimdiye kadar olanın çok dışında. Hatta İspanya'dan de gelenler de destek için gelenler var. Dünyanın dört bir tarafından gelenler var. Çok ilginç aslında. İspanya'dakiler de İspanya'dan gelenler de bunu beklemiyorduk demişler. Yani bizimkinden de farklı bir deney alışverişi var işte. Yani şey örgütsüz de. değil. Tam tersine evet. bayağı örgütlü evet. deneyimli var ama yatay şu Yata, anda evet. şey yapılıyor örgütlülük. Hmm. Şey. Yani o anlamda da hazırlık olma hazırlık da önemli. Hmm. Yani hani neyin ne zaman olacağı belli değil. Dolayısıyla hani bu yerel şeyler hep küçümsenir ya hani evet ama bir önemi yok. Ama işte böyle bir noktada çok aslında önemi de ortaya çıkıyor. İsterseniz bir parça çalalım, soluklanalım. Evet. Daha sonra da komünist aksiyonu konuşalım sizlerle saatte tam yarım saati doldururken Isabel Campbell ve Mark Lonegan'dan Seafaring Song adlı parçayı dinleyeceğiz. I have traveled Rome. Seafaring Song. Isabel Campbell ve Mark Lanigan'dan dinledik. Saat 11.33 ve Cuma Adlı Adamlar Programı'nda Ceren Özselçük ve Yahya Madre'yi konuk ediyoruz. Salih Turhan. Evet, şimdi komünizm ideasından, komünist aksiyondan söz edelim. Bu ideanın aksiyon olarak komünizmi, Marx'ın komünizm tanımının o modernist ve tarihselci vizyonu ...biraz e, değiştirdiğini söylüyorsunuz... ...komünizm bir nihai... önce Yahya da söyledi... ...komünizm bir nihai nokta, varış noktası olmaktan... ...çıktı, bir başlangıç noktası oldu... ...hatta kapitalist sistemin içerisinde... ...nüvelerini gerçekleştiriliyor... ...komünizmin, onu biraz açalım... E, ...bence de bu çok... E, yani, ...duymaya alışık olmadığımız bir şey... ...komünizm, nihai safha olarak... ...hep öngörülürdü, tam tersine... ...şimdi tam başlangıç olarak... ...ele alınması değişik... ...ve bana da çok ilginç geliyor... Kavram olarak. Yani iki boyutu var. gene bu çok şey oluyor, şematik oluyor ama bir bir reddediş, bir de bir yeniden sahiplenme. Çok kabaca söylemek gerekirse reddediş şu, istisnanın reddedişi. Yani artık değer el koyan kişilerin, istisnai bir grubun artık değere el koymasını reddetmek. Ve bu her yerde başlayabilir bir ufak şirkette de başlayabilir, toplumsal seviyede de başlayabilir. Bu reddediş. Çok kısaca mesela bu Wall Street işgalinde yine e, kredi kooperatiflerinin bankaların yerine e, geçmesi talebi, e, ya da e, iş yerlerinin demokratik bir biçimde iş yerlerindeki üretim ve dağıtım ilişkilerinin demokratik bir biçimde örgütlenme e, talebi ve bu kurum ekonomik kurumların yeniden düşünülmesi aslında bir parça bu istisnai e, hak yani hakkı el konuşların bir reddi gibi. Ya istisnadan da belki biraz onu açıklamak evet, gerekebilirse. Evet. Yani mesela e, hiç söyleyemem bunu e, Board of Directors, <gülüyor> e, yönetim, kurulu. yönetim kurulu, yönetim kurulu bir şirkette e, artık değere el koyar ve yeniden dağıtır. Halbuki o artık değeri üretenler doğrudan üreticiler e, ve hatta belki o e, şirketin Çevresinde yaşayan insanların da stakeholder dediğimiz yani şey anlamında hakları olabilir o artık değerde. Fakat bir grup herkes adına onu el koyar ve istedikleri gibi de dağıtırlar. Yeniden yani. Bu niye istisnai bir grup oluyor? Bu grubun hiçbir özelliği yok. Yani bu gruba biz zaten e, yani niye el koyuyorlar? Hakları nedir? E, niye dire doğrudan emekçiler bunu el koymuyorlar? Bunu bir doğallaştırılmış halini sorgulamaya başlamak. Ve bu aslında buradan çıkışta da sonra el koyduktan sonra yani el koymaya hayır dedikten sonra bir de bir yeniden sahiplenme süreci var. Fakat bu yeniden sahiplenmede de doğrudan emekçilerin tek başına buna kendilerini bir istisna olarak koyarak sahiplenmeleri de bizim sorguladığımız bir şey. Yani bir, sahipler, bir istisnanın yerine yönetim kurulu diğer istisnayı koymamak gerekiyor doğrudan emekçiler. Doğrudan emekçilerin belki de biraz e, bir e, cömertçe bir şekilde vazgeçmeleri gerekiyor artık değerden. Herkesin o artık değere e, sahiplenmesini olanak çıkartmak için. Ve ondan sonra da yeniden başlayacak tarihte, yani başlangıç noktası da... ...bu artık değeri nasıl kullanacağımızı hep beraber tartışmak. Yani e, şey yapmak, bu tartışmayı artık her yerde, her lokalitede, en ufaktan, en büyüğüne kadar... Tartışmayı, ...tartışmayı açmak. Evet, müsaade ederseniz tam bu noktada o zaman... ...ben de Guardian gazetesinde... ...4 Ekim tarihinde Rick Wolf'un ...yazısına getireyim. Konuşma sınırı da öyle yapmış. Wall Street işgalcilerine yaptığı konuşmada... ...profesör. Yani... ...üç önemli noktası var diyor. İşte bir tanesi bütün eğilimlerin... Aynı anda paralel olarak temsil ediliyor olması farklı akımların her taraftan gelen e, isteklerin, arzuların, hedeflerin, enerjilerin ve coşkunun ve tam zamanıdır hepsini birden kapsamak. Yani hizipçilik filan asla olmamalı. Çünkü tarih bunlarla dolu zaten diyor. Türkiye için de oldukça önemli bir örnek bence bu söylediği. İkinci ve henüz oraya ulaşmadığımız hedefte de diyor. Yani bunu gerçekleştirecek program ve organizasyonu yapmak diyor. Bu da inclusive growth dediği yani içe alacak şekilde büyümeli genişlemeli diyor. Şimdi artık bunun olabileceğini gösteren gelişmelerle tarihi bir noktadayız diyor. Yani program ve organizasyon için Herkesi içine alacak şekilde hareket etmeliyiz. Çünkü aksi takdirde gene tarih gösteriyor ki dağıldı gitti hepsi bu gibi hareketli. Ve üçüncü bu tarihi noktada, üçüncü boyut ki bence en ilginç olanı bu. Yeni bir boyut katmak istiyorum diyor sizin sosyal değişim programınıza, gündeminize. O da üretim organizasyonunu değiştirmek lazım işte biraz önce konuştuğumuz şey diyor yani bu üretim organizasyonu örgütlenmesi eşitsizlik ve adaletsizlikten başka hiçbir şey yaratmıyor ve bütün bu şirket girişimlerinin hepsi zaten çok az insana kar dağıtıyorlar istisnai bir şekilde çevreyi mahvediyorlar dünyayı da mahvediyorlar ve hepimizin dayandığı ortamı yok ediyorlar ve üstelik de siyasi sistemi de paralıyorlar. Dolayısıyla yani borsaların ve yönetim kurullarının lavı gerekir. Düpedüz kaldırılması gerekir. Yani bizim şey yaptığımız mal üretilen malları ve hizmetleri herkese ait olmasını sağlamamız lazım. Nasıl hava ...su, ıı, sağlık sistemi... ...eğitim ve güvenlik... ...hepimizin ıı, malı... ...olmak zorundaysa... ...bu da aynı şekilde yani... Iı, ...şirketlerimize, girişimlerimize de... ...bütün kuruş, kuruluşlarımıza da... ...demokrasi getirmemiz lazım diyor. Çarpıcı bir ıı, konuşma olmuş... ...doğrusu. Ama tam konuştuklarımız... ...herhalde tabii, tabii, değil tabii. mi? Evet. Tabii. Yani Rick Wolf bizim... Aslında doktoradan da hocamız hatta, hatta doktora hocamız ikimizin de ee, orada şey dediniz e, herkesi içermek evet. dediniz. E, alıntı yaparak. Orada belki bir parça farklılaşıyor olabilir bizim bu e, komünist aksiyomu kullanma biçimimiz. Çünkü e, herkesi içermekten çok o da bir parça farklılıkları göz ardı edebilen bir noktaya gidebilir ya da e, çatışmaların çatışmaları göz ardı edebilecek bir noktaya gidebilir bir anda herkese içermek. Herkese içermekten çok istisnaya hayır demek aslında Yani bir alan açıp ondan sonra talepleri tek tek yine Rick Wolf'um ve sizin de söylediğiniz gibi yani demokratik bir biçimde değerlendirmek, konuşmak hani ortaklaşmaya çalışmak belki böyle bir çaba. Fakat herkese içermekten biraz daha farklı bence. Herkese içermek yerine gelen herkese Buyur demek. demek. He, buyur evet, demek. buyur. Evet, demek. evet, evet. Belki. Yani son sloganı da şu önerdiği Amerika bu şirket kapitalizminden daha iyisini yapmak, yapabilir, layıktır. Evet. Diye de bir şey. Evet. <gülüyor> ufak milliyetçilik <gülüyor> yapabiliyoruz. Yani tabii. Yani hani ama şey bu, olarak tabii, mezbluran. Ben <gülüyor> Yıllardır bekliyordum zaten ama bu Amerika'dan gelmeyecek senerden en tecrübeli sivil hareketler filan da orada. Buna doğru. da doğru. İnkar etmemiz lazım. Ama tabii o da bizi tabii sivil hareketler Amerika'daki belki bir apartheid'e getiriyor. Belki birazca onunla ilgili bir şey. Ha, şey. Geçen yani yine bayağı Amerika'dan arkadaşlarımla falan da konuşuyorum. Özellikle bu bütün şehirlerde yani New York dışındaki şehirlerde de bu e, işgal hareketi sürüyor. Orada bazı e, göçmen gruplarının ve e, bazı işte e, African American yani, yani siyah, siyah cemaat gruplarının ...bir şüphesi var. Yani destek veriyorlar fakat mesela harekete katılmıyorlar. Orada da şöyle bir beklenti olduğunu söylüyor arkadaşım... ...ve bunun aslında bu hareketin geleceği için de çok önemli olduğunu... ...yani Amerika'daki iki toplumlu yapı... ...yani beyazların ve beyazlık dışında kalanların... ...yani African American ve işte Latinolar, Latinalar, Hispanikler... Ee, dolayısıyla bu ikili toplum yapısını kırabilecek bir takım e, kurumsal e, yenilikler, yeni düşünüşler çıkacak mı bu hareketten? Yani böyle bir beklenti var, böyle biraz bir şüphe var ve bir soru da var. Mesela e, vergilerin artırılması çok önemli bir talep. Ya da işte e, kamu üniversitelerinin yeniden yapılandırılması... Fakat buna karşılık mesela bu gruplar şöyle bir şey diyor yani biz zaten 30 senedir 40 senedir kamu üniversitelerinden tamamen dışlanmış vaziyetteyiz. Hani eğer kamu üniversiteleri yeniden düşünülecekse bu ikili yapı yani bu yıllardır süren ikili yapı, ikili toplum yapısı tekrar düşünülmeli. Ya da evet vergileri arttıralım ama vergi artırımları yeni hapishanelerin kurulmasına hani destek verecekse niye vergileri arttırıyoruz falan gibi yani eee... Bunu böyle harekete hani şey gölge düşürmek için de söylemiyorlar çünkü hakikaten de bir destek var yani katılıyorlar mesela bazı yürüyüşlere bazı olaylara fakat bu bu şeyi de görmek istiyorlar bu gruplar yani o yüzden de hani tüm tam bir destek de vermiyorlar. Bir şey benim var. benim bu konuda tereddütüm var ama belki bunu koridorda tartışmamız tartış. lazım yani Hı. bence işgalde yer alıp bunları orada tartış çünkü ana hedefi yani o bir tek bunu söyle tartışmayı genişletmek için söylemiyorum sadece aklıma gelen ilk şey burada ana şey her pek çok kişinin de önemli söylediği gibi işgalin kendisi 1. hedef hedefi yani Hı. sembol olarak da bizati hareket Hı. olarak da oradaki alanın işgal edilmesi. Onun için de ben şeyi tam anlayamıyorum doğrusu katılmamayı. Çünkü orada Hı. mesela en arkadaki ya polis izin vermiyor işte mesela o megafon kullanılmasına filan. Onun için de çok parlak yeni şeyler geliştiriyorlar. Bir konuşan kimse, herkesin konuşma hakkı var belli bir süre tabii. Onun söylediklerini en yakınındakiler yüksek sesle arka en arkalara kadar şey yapıyorlar. Böyle gospel gibi de ilginç bir hal. Burada tabii başka bir şey devreye giriyor aslında. Haz dediğimiz şey illa iyi böyle zevk alınan bir şey değil. Haz bazen e, hınç da demek. Ve e, re, e, direniş, yani direniş şu anlamda direniş. Yani diyorlar ki biz 30 yıldır mücadele veriyoruz. Şimdi e, geliniyor. Yani oradaki mesele belki de dediğin gibi gelmek ve bu tartışılsa onlar e, yani bu, orada tartışılabilir. O alan zaten o tartışmaya açılmış zaten, halde. Zaten Ama genel kuru amaç var. genel kuru. Bir e, duygulanım tarihi genel. var. Evet. Yani o tarihin getirdiği bir yük var. Ve doğru. Ve o yüzden de bir şüphe bakılıyor. Ama i̇şte, bence yıkmak, yıkmak lazım. Yıkmak evet. lazım. Benim evet. kanaatim odur yani. Evet doğru. Ve Amerika'daki işçi sınıfının yapısı çok farklı abi daha karmaşık aslında alttakindendi değil mi? Yani 3-4 yıl önce bir röportaj da yapmıştık, burada da yayınladık. Bill ile bir röportaj hmm. yapmıştık. O ben uzun süre Amerika'daki işçi sınıfını bir şablon olarak kavramıştım yani Marx'ın söylediklerini. Ancak Grace Lee okuduktan sonra diyor, siyahlarla, siyahların Amerika'daki işçi sınıfı içerisinde yerlerinin getirdiği bir karmaşıklık var. Onu çok geç kavradık biz diyordu Hı -hı. orada. Ama sendikaların da çok farklı Tabii. Amerika'da mesela. Industrial Workers of the World, Avrupa'daki şeylerden çok farklı. Göçmen işçilerinin kaynaşı bir istisna. Ama Ömer Madan'ın da programın başlarında söylediği bir söz var. Hakikaten bir, bir yönü o IWW bir sendika hı hı. var. Ama bir de uzun süre kış ırküsünde yatan sendikalar vardı yani. O Amerika'nın kendine özgü bir yapısı da var. Onda dikkat çok karmaşık. Yani şabloncu düşünmemek gerekiyor. Şimdi ben size bir soru soracağım. Siz postkapitalist ekonomilerden bahsediyorsunuz ki yazınızda. yani kapitalizm içerisinde açılan bir tür çatlaklar da bunlar aslında böyle alan açılan alanlar. İki tane de örnek vermişsiniz. Hong Kong'daki Asya göçmenler merkezi. Bir de mesela Rusya'da Hollywood Hollywood galiba. Hollywood. Hollywood. Ee, bir tanesi kent e, tarımcılığı yapan bir şey, ikincisi bu. Evet. Mesela diğeri de göçmenlerin kendi aranı. Bu iki Örneği bize özetler misiniz? Dinleyicilerimiz de öğrensinler. Nedir bunlar? Postkapitalist ekonomiler nasıl çalışıyor kapitalizmin içerisinde? Biraz uzun ama özetler misiniz? Ol yoktan belki yani başlarsan o ee, çok Yani sen atla Şöyle, istiyorsan e, ben başlayayım. Tamam. Ee, tamam. Bu Nostros Races diye bir aslında e, mahalli bir bahçe etrafında Hı -hı. başlayan bir organizasyon. Yine hispanik e, tarım işçilerinin e, işte inisiyatifiyle başlıyor ve daha sonra genişliyor. Yani şu anda daha e, çeşitli bir e, çeşitlilik gösteren bir yapısı da var. E, bu, yani yazıda biz o örneği kullanırken e, yani komünizmi yeniden aslında düşünmek e, bağlamında o e, örneği e, kullandık. Orada da yani anlam dünyasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir mevzuda ve yani yeteneklerin evet, yeniden düzenlenmesi. Evet yani kapitalizmin bir takım yani kapitalizmin bir estetiği de var. Bir takım rolleri dayıyor. Bir takım değişmez... ...hadler bildiriyor diyelim. Yani insanları had çiziyor. Sınırlar çiziyor. Yetenekler, ee, kimlikler dayatıyor. Yetenekler dayatıyor aynen. Özellikle de e, zihni emek... ...kol emeği arasındaki... E, ...emeğin altını çiziyor. Yarıyor nüfusu... ...o, o antagonizma etrafında. Dolayısıyla bu örnek... E, ...bir mahalli... E, ...kolektif... E, ...işte... E, bahçe ve işte tarımsal ürünler üreten bir e, kolektif olmaktan ziyade yani o da ama bunun dışında da e, iç, örgütlenme biçimi olarak ve e, dış dünyayla kurduğu e, ilişki olarak da bu estetiği değiştiren, zorlayan ve biraz yerinden kaldıran bir örnek. O yüzden bizim için ilginç bir örnekti. Ranciere'in bu e, anlamın yeniden dağıtılması ya da mananın yeniden <gülüyor> dağıtılmasını biz Orada yeteneklerin yeniden dağıtılması da aynı Hı -hı. zamanda olarak düşünerek, hani e, evet. komünist aksiyonun ikinci kısmı vardır ya, e, yeteneğine göre, evet. Evet, birinci kısmı daha doğrusu. Orada da bir evet. perspektif değişikliği evet. var değil mi? Evet. Yani evet. Marx'ın dediğin gibi, herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı ihtiyacına kalıyor. göre. ihtiyaç ve yetenek sözcükleri de biraz yeniden değerlendiriyor. Evet, onları yani... biraz e, e, sorguya tabi istiyoruz Hı -hı. ve onlar üzerine düşünüyoruz o yazıda. Komünizm, yücelleştirme olarak komünizm yazısı. Yani mesela yeteneğine göre ama bakalım bu yetenek meselesini açalım biraz. Evet. Ee, çünkü Marx belki o çok üstü kapalı olarak geçiyor. İşte bu Ranciere'in mananı yeniden dağıtılmasından, yeteneğin yeniden dağıtılması ve dolayısıyla da e, kol ve zihin emeği arasındaki ilişkinin e, sürekli yeniden dağıtılması gerektiği üstüne. Peki o zaman nasıl oluyor yeniden e, el aldığı zaman yetenekten? Nasıl bir an, anlam çıkarıyoruz şimdi? Daha geniş tabii yeteneği. Birek şunu yapmak, bunu yapmanın ötesinde mesela toplumsal e, iş bölümünün de sorgulanması. Evet. Bu e, bir tane sanat eseri vardı. O hikaye biraz onun üstünden de kurgulanmıştı. Onu istiyorsan. Yani hemen önce şey söyleyeyim. Yani hani e, işte sabahleyin balık olmak, akşam neyin ne bileyim ben e, muhasebeci olmak, öğlenleyin şu olmak, bu olmak. Yani öyle bir vizyon var ama onun dışında e, belirli yeteneklere e, ne diyeyim, e, haiz olduğunun güvenini taşımak belki. Yani bir şeyleri yapabileceğine güvenme. Haysiyet belki burada devreye evet. gidiyor. Evet. evet. evet. Yani onun dışında yani ıı, ilelebet ne bileyim belirli yeteneklerin dışında kalacağını düşünmemek ee, yani bir güvenden bir inançtan bir haysiyetten belki burada bahsediliyor anlamda. Human Resources diye bir film vardı. Onun sonunda e, bir sendikaya yardım eden bir MBA e, işletmeci öğrenci babasının sendikasına yardım ediyor. İş günü kısaltılıyor falan. Mücadele bitiyor. Onsuz orada e, fabrikada çalışan adamla bu e, işletmeci çocuk konuşuyor. Diyor ki e, fabrikada çalışıyorum. Sen, ne yapacaksın şimdi diyor. E, son sahnesi filmin. E, döneceğim. ...bir iş bulacağım falan diyor. Aa, ne güzel diyor fabrikadaki çalışan adam. Ee, Yeni güzel diyorsun? Sana ne olacak diyor ve öyle bitiyor. Yani fabrikadaki hmm. çalışan adam orada. Evet. Ee, fakat işletmeyi çocuk... ...okumuş gitmiş tekrar bir başka bir iş... ...bulacak. Ee, yani o anlamda... ...orada bir pozisyonun, durumların... E, Fikslenmesi söz konusu evet. Onun kırılması Bu örnekte de mesela şey vardı Bir takım e, Yani çalışanlara baktığınızda Ya da bir kooperatifte olanlara baktığınızda yani Asla yönetici olacağımı hayal edemezdim Diyor Ama orada denen yani Girişimcilik ideolojisinden daha farklı bir şey Çünkü orada yönetici olmakla Bu daha önce bahsettiğimiz e, Girişimci ol Emrinin altında mesai yapmak arasında bir fark var. Yani biraz başka değil mi başka yetenekleri yani kapasitelerin evet. demokratikleşmesi diyebiliriz belki. Evet. Yetenek yeteneğin Peki çalışması. ben tekrar şeye dönüyorum. Bu Wall Street'e biraz dönelim. Ya da e, neoliberal yönetimselliğin sadece bir ekonomik program değildi aslında. Bir Kendince bir ahlak anlayışı vardı. Bir, bir yönetim biçimi ama e, bir de insan tipi yarattı. E, neoliberal e, ...dönen politikaları... ...çok bencil... ...sadece kendi çıkarlarının peşinde koşan... ...ve bu insanı ideal bir insan olarak bize yaptı. Ama bir yandan... E, ...Ossit e, son... ...sadece Amerika'da ile de sınırlı değil... ...dünyanın pek çok yerinde... ...Madrid'de, Şili'de ve Tel Aviv'de de... ...gördüğümüz insanlar da... De, ...bunları Ömer Madrid'e de dün konuştuk, bir ...devrimci bir kalkı... Bir, Tavır olarak görüyoruz yani Wall Street'teki devrimciyi dar anlamda görmüyoruz. Ama bildiğimiz o tanımlana gelmiş olan devrimci özne sadece rasyonel ve iradeci, iradeye dayanan bir varlıktan farklı insanlar görüyoruz orada. Yani yeni bir insan mı? Yani insan doğmak, insan yaratmak bu biraz böyle yani farklı bir şey. Belki çok e, sakat bir mantık bölgesin? gibi geliyor ama evet. çok özgeci, altruist bir insan mı aslında 22. yüzyılda sonundan itibaren böyle bir insan tıp, bir tekrar gündeme gelmiş gibi geliyor. Bize Seattle'a başlayan bir süreç gibi geliyor. Belki psikolojinin burada biraz daha evet. şüpheci bir tarafı var. O da şu. Yani aslında bir neoliberal özne diye bir şey yani gerçeklikte evet. yok. O bir ideal. Toplumu reddeden kendini... O, yani o mesela American Psycho'daki tipleme, hmm. Brad e, neydi adamın adı Easton'ın kitabındaki o bir imge, yani o bir e, ideal ama o idealin efektleri var. O idealin efektleri onu e, onunla özdeşleşmek olabilir ama ben daha çok orada bir ezilme var o hmm. idealin altında. Hmm. Ve birçok toplumdaki insan o idealle ezilerek var oluyor. Yani onun pa bir baskısı, paralanıyor, mam paralanıyor. Paralanıyor evet. Varlıyor, ve yani kokain, mokain falan, evet, tabii, de, tabii, falan tabii, tabii. öyle şey. Öbür tarafta da burada da yeni bir özne e, değil de yeni bir birbiriyle ilişkilenme biçimi ortaya çıksa o bile yeter. <gülüyor> yani, yani altruizm gibi bir idealizasyon değil de e, hani pratiklerin ortaya çıkması. Yani bir de çok geride kalmış olan ama hep sahip olunduğu da varsayılan değerlerin. Yani bunlara her, her türden değeri katabiliriz ama değer kavramlarının yeniden tedavüle sokulması. Yani gene Thatcher'a dönersek işte toplum diye bir şey yoktur da dedi. Ve bu çok önemli bir mesajdı aslında. Toplum yoktur dedi. Evet. O, o, evet, aslında o toplumun imkansızlığı toplum yoktur ayrı başta söylediğimiz evet, o evet. da ilginç bir tartışma da evet orada tamamen bireyci ve Bireyi, işte atomize olmuş evet, bir şey var bu e belki de onun yani. cevabı şimdi bazı değerleri bir kooperatif anlayış içinde dayanışmayı sempati ve empati de tamamen içeren yani yepyeni bir deney belki 68'e kadar da geri götürebiliriz ama yenilmiş tabii dağılmış bir şey ama 99 Seattle'da öyle bir çıkış vardı. Aynı biz toplum vardı. Şimdi de toplum var ve buradayız ve bu değerler var diyende epey bir sayı var yani. Peki bir soru ben sorayım. Ya yani 68'de belki bunun fark şu mu? Yani 68'de bir talep var mıydı devletten? Yani bugün belki o anlamda şu aşamasında böyle bir talep yok ya. Yani yeniden düşünme belki söz konusu ama 68'de belki bunun farkı e ya yani o 68'de devleti muhatap alan ve bir, özellikle Türkiye'deki de mesela. Evet, Türkiye'deki de başka bir problemden malumdur. Bence Türkiye genellikle dışarın dışında kalıyor bu tarz devrimci <gülüyor> gelişimle. Maalesef <gülüyor> yani bunu kabul etmek zorundayız. Ama be, Amerika'da özellikle. Students for a Democratic Society evet. filan. De Halil onları çok epey de konuştu. Evet. Çok ciddi bir toplumu yeniden demokratik esaslar üzerinde kurma sadece anti emperyalist işte Vietnam savaşı filan meselesi değildi Değil. çok ciddi tartışılıyordu bütün bu Tom Hayden'lar filan da şey değildi yani çok böyle ucuz Annen. İnsanlar değildi. Ama bu bence en önemli cevap olarak görünüyor. Benim gözüme şahsen benim baktığım yerden e, bu Tina'ya alternatif olmamasına toplum yoktur diyen neoliberal kuvvetli bir cevap olarak çıkıyor. Nereye gider tabi hiçbirimiz bilemeyiz yani. Şöyle söyleyeyim sana. Yani devletten talepte bulunan bir hareket devrimci olamaz. Bir de <gülüyor> devlet üzerinden o daha iyi bir toplumu, daha iyi bir hayatı gerçekleştirmek de mümkün değil. Geçtiğimiz haftalarda burada şeyi e, Alem Badyo'nun o tebliğlerinden birini tartışmıştık. E, sosyalizmi reddediyor yani. Sosyalist devlet, en saf eşitlik, mutlak eşitliği gerçekleştirecek olan bu değildir. Çok uzun sürdü ve devletle parti birleşmişti diyordu. Doğrudan şeyi savunuyordu. Yani onu bütün o devrimci şeyleri... De, Taleplerin devlet üzerinden dile getirilmesi bir kere sakatmış. Onu reddetmek gerekiyor öncelikle. Vaktimiz de çok az kaldı. Bir şey daha söyleyeceğiz. Dün de biz konuştuk. Ee, siz de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de medyanın son olarak Amerika'daki gelişmelere karşı hatta dünyadaki gelişmelere karşı çok çok az yer vermesi. Yani neredeyse yok sayması. Bütün gazetelerde hemen hemen öyleydi. Yani oldukça önemli bir şey, hareket. insanların kapitalizme karşı bir isyanın bir hayır demesi. Bu çok önemlidir. Bunun neredeyse çok çok az yer var medyada. Biz de bunu konuştuk geçen gün. Dün hatta, dün evet. programımızda burada galiba sona eriyor. Çok az program zamanımız kaldı. İsterseniz söyleyecekleriniz varsa ekleyin ve şey, noktalıyorum Konuşmamız gereken şeyleri çok azını konuştuk zaten. Konuşabildik. Ama gene evet. gene gelirsiniz, gene konuşabiliriz. Evet, buradayız. Yani. Yani. Evet ama önemli olan zaten konuşmanın bitmemesi. Hep evet, bir süre gelmesi. De. dediği gibi. Önemli olan hiçbir karara bağla, bağlanmadan, hiçbir son noktayı koymadan, son sözü söylemek sizin. Hep konuşmanın devam etmesi. Ee, ben medya ile ilgili bir kelime evet. söyleyeyim. Yotam Marom'un ilk çok önemli bence bir yazısı çıktı. Ta içeriden çıkan ilk yazıydı bu. Benim görebildiğim kadarıyla bu işgal hareketinin içinden. ya yani medyanın niye bu direkt doğrudan demokrasi şeyine bu kadar bigane ve dıştan kalmasının sebebi... ...belki zaten umurlarında bile değildir. Bu olabilir diyor. Belki biz onların reklam verenlerine ve sponsorlarına tehdit oluşturuyoruz ki öyle diyor. Ama belki de açıkçası bir üçüncü sebep de var. Yeni bir dil konuşuyoruz ve bunu onlara tercüme etmemiz lazım. <gülüyor> Başka türlü olmuyor demiş. Enteresan doğrusu yani. Türkiye'de de medyada en güvendiğimiz liberal medya organlarında falan da pek bir şeye rastlamadık. Bir zombi kılığında dolaştıkları evet. zaman ilginç. <gülüyor> Eğlence değeri var Sadece çıkıyor. ondan ibaret değil tabii. <gülüyor> pek öyle değil yani mesele. Çok teşekkür, teşekkür evet. ederiz. Teşekkürler. Evet. Tekrar konuşmak üzere ee, galiba artık parça çalacak da zamanı kanun yoğun konuştuk bu şekilde programı da bitiriyoruz hepinize günaydın so Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra